بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مُدّل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قط قاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون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 başta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve umur ve kullu ve ve Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz amellerin faziletli faziletleri hakkında bahsetmiştik. O konuda sohbetimiz olmuştu. Yine o konuyla alakalı o konuya bir nevi İlaveten gelen bir konu var. A'da edeple ilgili konular ve bu edebin fazileti, yani bu şekilde hareket edildiği sürece, İslam'ı edebe uyulduğu sürece ne gibi faziletler var, ne gibi sevap elde ediliyor, o konulardan bahsedeceğiz. Allah hala bu senenin sonuna kadar devam edecektir. Bir de birkaç tane daha konu var, özellikle düşündüğüm dönem sonra doğru da onları işlersek inşallah ben ve siz istifade edersiniz. Evet. Biliyorsunuz İslam dini tamamlanmış bir din. Ve her hususta bir İslam'da bir açıklama var. Ya ayetten ya da hadisten. Allah azze ve celle "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etememtu aleykum ni'meti, meraditu lekum el-islam" وَرَدِيْتُ لَكُمُ Diyor ki bugün Allah Azze ve Celle bu Maide Suresindeki ayet Kerime'de bugün sizde dini kemale erdirdim ve nimetimi tamamladın tamamladım. ve din olarak İslam'dan sizin için razı olun. Tamamlanmış bir dinin müntesibiyiz Elhamdülillah. Allah hamdü senalar olsun. Evet. Bu din Alestradus'un da söylediği üzere mekarimin ahlak yani ahlakın en güzeli ahlakın en güzelini tamamlama üzere gelmiştir. Vesselam öyle diyor. Ben ahlakın güzelliklerini tamamlama üzere gönderildim. Evet, insanda tevhid olacak. Safa sağlam bir inanç olacak. Salih amel olacak ve edep olacak. İslam'ı bir edep sahibi olacak kişi. Yani akidenin İnancın, tevhidin tashihi sağlamlaştırılıp doğrulanması, şirk ve bidatlardan hurafelerden arındırılması, amellerin tashihi sağlamlaştırılıp ondan sonra düzeltilmesi, tasfiye edilmesi, batın, hurafe, aslı olmayan şeylerden tasfiyesi, aynı şekilde edeb kurallarıyla da kişinin süslenmesi gerekiyor. Müminin bu kurallara takılması gerekiyor. Süsünü alması gerekiyor üzerine. Onun için çok önemli. Ama kişiye ilk lazım olan Allah'a ve Resulüne itaat. Tevhidini, inancını, itikadını sağlamlaştırıp düzeltmesi, doğrulaması. Ee, bu hususta biliyorsunuz müstakillen yani başlı başına bir ders yapmakla beraber geçtiğimiz senelerde yapmıştı Cengiz Hoca. Mustafa Hoca'mız Allah razı olsun yıllardır bu hususta emek veriyor zaten. Bizim de ara ara derslerimiz oluyor. Akide dersleri çok önemli. Tevhid dersleri çok önemli. Bunlara e, iltizam göstermek gerekiyor. Tevhid kitaplarını okumak gerekiyor. Ara ara. Çünkü insanın inancı, tevhidi, şeytanın vesvesesine göre, insanların verdiği vesveseye göre, ortama göre Ondan sonra teknolojik ve bilimsel bir takım açıklamalara göre değişebilir ve kayabilir. Onun için tevhidle ilgili, inançla ilgili bilgiler daima tazelenmelidir. Ben iman ettim, şirkte koşmuyorum, kurtuldum, yok öyle. Devamlı bu hususta bir şeyler öğrenmek, sormak, dinlemek, okumak gerekiyor. Birisinin okuma alışkanlığı olmayabilir ama öbürünün, Öbürünün var. Birisinin e, dinleme alışkanlığı olmamasıdır. Diğerinin de o kişinin aynı zamanda okuma alışkanlığı olmamakla birlikte dinleme alışkanlığı Yani e, kişilere göre değişir. Veya soru soru karşılıklı olarak konuşur. Bu şekilde tevhidi, inancı akideyi daima taze tutmak gerekiyor. Onun için bir şeyler yapmak lazım. Biz de zaten Ara ara konular geçtikçe tevhide inanca teluk eden yani onunla alakalı olan meseleleri zikrediyoruz ki hiçbir konu yok ki tevhidle alakalı. Olmaz. En basit bir amel bile alimlere göre yani e, günah olan bir ameli düşünün, caiz olmayan Allah'a isten olan bir ameli düşünün bu şirkten ve onun türevlerinden kaynaklanmaktadır diyor. Yani dolaylı olarak inançla alakalıdır, itikatla alakalıdır, tevhidle alakalıdır. Tevhid çok önemli. Allah'a ve Resulüne itaat her şeyin üstesinde gelir. Evet. Konumuza tekrar dönecek olursak, e edep bizim vazgeçemeyeceğimiz en önemli e davranış tarzlarımızdan biri. Bunun da tabi bilgiyle, ilimle yapılması gerekiyor. Yani sadece edeb yahu demekle olmuyor. Veyahut da birkaç menkıbe okumak, birkaç gazel okumakla da olmuyor. Yani aleyhissalatü vesselamın edebi ahlakı nasıldı? Bugünkü konu mesela selamla ilgili. Aleyhissalatü vesselamın selam hususundaki davranışı, sahabelerin davranışı nasıldı? Onu öğrenmek, bilgi edinmek, ilim öğrenmek gerekiyor. Eğer bunları Allah rızası için öğrenirsek, hani bir hadiste geliyor ya, kim bir ilim yoluna suluk ederse, girerse, Allah ona cenneti kolaylaştırır. Ve ona gökteki ve yerdeki her şey, hatta denizdeki balıklar dahi istiğfar eder diyor. Subhanallah. Allah için bir ilim meclisine giren kimse, Allah'ın ayetini, Resulullah'ın sünnetini duymak isteyen, gönlü ona aç olan bir kimse, işte bu sevabı elde ediyor. Daha yolda gelirken biliyor musunuz? Niyetini almışken, yolda gelirken bunları elde edin. Allah Azze ve Celle samimi, iflaslı kullarından eylesin bizleri. <gülüyor> Elkonda. Evet. evet. Yine bir ayet-i kerimeyi sık sık hatırlatıyorum. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde bakın. Le gad Ey Resulullah, <gülüyor> güzel bir Yemin olsun ki Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnekler vardır. Kim için? Li <gülüyor> men <gülüyor> kana ya recullahu <gülüyor> vel yemel Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve zikrallah'ı ketira, Allah'ı çokça zikreden kimseler için. Evet. Allah azze ve celle'nin Rasulünde bizim için sallallahu aleyhi ve sellem, çok güzel örnekler var. Edep kuralları <gülüyor> Onun hadislerinden, onun siiretinden, yaşantısından alınıyor. Asıl yücelik, üstünlük, özellik, yani güzel özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Onun için mesela burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kişisel ve Ahlak Özellikleri adlı bir kitap var. Hem böyle muhtasar öz, hem de çok hoş bir şekilde böyle hazırlanmış. Onu size tavsiye ederim. Evet Aleyhisselatü Vesselam, Selam hususunda nasıl bir tavır takınıyor? Öncelikle selamın faziletinden bahsedecek olursak Ca Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste bir adam Ali vesselama sallama İslam'da hangi amel daha hayırlıdır? Hangi şey daha hayırlıdır? dediğinde Ali Senaati sallam diyor ki: "Toda imu taama ve takra'us ala men araete ve lem lem, ve men yedirmen Bildiğine de bilmediğine de tanıdığına de tanımadığına tanı da selam vermen En hayırlı amellerden biri selam. İnsanın tanıdığına tanımadığına selam vermen. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste aleyhissalatu vesselam Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, siz iman etmediğiniz sürece cennete giremez. İman edenler cennete girecek. Allah'a, Rasulüne ve onun getirdiği şeye iman eden kimseler cennete girecekler. Bunun tam tersi böyle anlaşılıyor. Ve siz diyor birbirinizi sevmediğiniz sürece. Artık insanlar arasında iman edenler hususleştirildi. Özel bir konuma gitti. İman edenler arasında da birbirini sevenler bakın. İman edenler içerisinde de birbirini sevenler. Birbirinizi sevmediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız yani kamil manada iman etmiş olmasını yoksa bir insan birini, birine kızabilir birine öfkelenebilir birini sevmeyebilir o imandan çıktığını göstermez ama kamil olgun bir iman sahibi olmadığını gösterir diyor ki size diyor bir şey söyleyeyim mi bir şey delilik edeyim mi göstereyim mi siz bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz Diyor ki, efşüs selamı beyleküm. Aranızda selamı yayın. Yani bir selamdan dahi insan imtina etmemeli. Bir selam, selamu aleyküm şeklinde şöyle hele bile güler yüzle selam verildiği sürece, hem selamdan dolayı icra alıyorsun, hem de güler yüz gösterdiğin için sadaka vermiş oluyor. O zaman bak ne kapılar açılacak. Böyle ki karşı taraftaki hiç istifini bozmuyor bizim tabirimizde. Hiçbir şekilde bir değişiklik olmuyor. Bize düşen yine selam verme kolaylığı. Olev Ve ki selamımızı almasa dahi bir hadiste geldiği üzere o selamı mutlaka birileri alıyor. Kim alıyor? He? Bizden daha hayırlılar. Efendim? Almayandan daha hayırlılar alıyor. Yani <gülüyor> Melekler alıyor. Elhamdülillah. Boşta kalmıyor. Onun için bazen biz kızarız. Selamun Aleyküm adam, yani böyle duvar gibidir, hiçbir ses çıkmaz. Ve Aleyküm Selam diye bir karşılık veririz adama. Yani ben yapmışımdır bunu. Bu doğru değil. Mutlaka o selamı birileri alıyor. Hem de insanlardan daha hayırlı olan meleklerin alması. Subhanallah. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Aleyhissalatü selam yine Selamla ilgili ya eyühen nas, el selam insanlar selamı yayınız. Ve et'imut taam, yediriniz. yiyiniz. Ve sallu, ven niyamun, ve insanlar uyurken namaz kılın. Tedhülul cennete biselamîn. Selamet ile cennete girin diyor. Yani bunun başında yine selamı yaymak var. Selam artık öyle bir hale geldi ki sadece tanıdığımıza verir hale Tanımadığımız bir insana verdi. Bu bir musibet esasen. Ama insan ya bir bakıya var, rahatsız oluyor. Acaba e, gayrimüslime bir selam veriyoruz? Acaba e, İslam'a, küfreden bir insana, İslam'la alay eden bir insana mı selam veriyoruz? Diye insan merak ediyor bazen. Veyahut da endişeleniyor diyelim daha doğrusu. Bilmediğimiz sürece problem yok. Akidesini, inancını bilmediğimiz sürece bu ülkenin halkı genel olarak Müslüman olarak bilini. Biz de öyle edeceğiz. Zahire göre Eğer ki kendisinde bir küfür varsa o zaman selamını çekersin. Evet. Selamın sıfatına şekiller gelince Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 86. Ayet kelimede ve izahiyetun bi tahiyetin. Siz bir selamla selam, selamlandığınız zaman fahayı bir ahsenemin hayvurduha onun daha güzeli yahut aynısıyla aynisiyle karşılık verin. İnnallâh kâne alâ kulli şeyin hasîba. Allah her şeyi, her şey üzere hesap edicidir. En güzel şekilde hesap edicidir. Şimdi bu selamın nasıl olduğu anlatılıyor. Amr ibn Husayn radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, bir adam Ali aleyhissalâtu vesselâm'a gelir ve ona selam verir. Sonra da oturur. Aleyhissalâtu vesselâm der ki, 10 sevap var. Bu 10 sevap kazandı. Nasıl selam veriyor? Esselamu aleyküm diyor ve oturuyor. Bu kimse için 10 sevap vardı. Sonra bir başka insan geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Aleyhissalatü selam tabi selamı alıyor. Adam oturuyor. Diyor ki 20. Yani bunun için 20 sevap var. Sonra bir başka adam geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh diyor. Ondan sonra Aleyhissalatü vesselam onun selamını alıyor. Adam oturuyor. Diyor ki bunun için felatum <gülüyor> yani otuz sevap var subhanallah. Yani bir selam hani halkın arasında bizim aramızda bilir ya selam Allah'ın selamıdır diye. Evet selam Allah'ın selamı. Allah Azze ve Celle ve izâ câike almu'minîne fekûl selamun aleyküm. Müminle sana geldiği zaman selam söyledi. Selam lafzı Allah Azze ve Celle'nin nesi? İsimlerinden, isimlerinden bir isimdir. Esselam, selamet sahibi, esenlik sahibi. Zaten bir insan selam verdiği zaman dua etmiş oluyor. Yani esenlik, selamet, rahatlık, genişlik senin üzerine olsun demek. Bunu üç şekilde yapabiliyor. Esselamu Aleyküm, bir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, iki. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekat. Selam veren kişi açısından söylüyor. Selam alan kimse Esselamu Aleyküm'e ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyebilir. Ve Aleyküm Selam diyebilir. Bir. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyebilir. iki, Ve Berekatuhu'na da eklerse. Üç. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyen kimseye Ve Aleyküm Selam dinler. denmez sadece. Ne denir? Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ve Berekatuhu'na da eklenir. Aynı şekilde. Yani ya aynısıyla ya da bir fazlasıyla karşılık vermek gerekiyor ki ayet bize bunu anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması da bize bunu gösteriyor. Ve bunun neticesinde onar sevap var. Evet, hesap edilemeyecek kadar Allah Azze ve Celle'nin kullarına <gülüyor> verdiği, bahşettiği bir rahmet. On sevap. Sevap kimden olur? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor da sevabı kim verir? Allah Azze ve Celle verir. Evet, onu kastediyoruz. Demek ki her bir selamda on sevap var. Bunu, bunu bilir de, bu şuurla verirsek, selamlaşırsak aradaki birçok sıkıntı, husumet kalkar teala. Selama ilk kez başlayan, ilk defa selam veren kimsenin fazileti ne dair Ebu Eyüp el-Ensari radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki bir Müslümanın diğer bir Müslümana Üç günden daha fazla e, küs durması, ayrı durması helal olmaz. İkisi karşılasız. Birisi yüz çevirir, öbürü de yüz çevirir. Bunlardan diyor en hayırlı olan, selama ilk defa başlandı İlk defa selam ver. Kim istemez bu hayrı? Ama şeytan araya girince onun olsun da diyebiliyor. Hayır onun olsun diyebiliyor. Hayır. <gülüyor> Subhanallah. Hem hayrı terk ettiğin gibi hem de şeytana itaat etmiş oldun. Allah muhafaza. Şeytanı sevindirmiş oldun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونفخه Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki insanların Allah'a en evla olanı yani en yakın olanı selama ilk defa başlayan kimse Bu da Allah alem. iki dağın kimse için kast edilen şey. Yahut da karşılıklı geliyorsun, selam vereyim mi, mi? diye tel edilir. Selam verdiğiniz zaman hayırdır. Peki selam vermeye e, öncelikli olan kim? Kimin daha önce e, selama davranması gerekiyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği bir aciste aleyhissalatü vesselam buna cevap veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Yusenlimusagiru alelkebir, küçük büyüye selam. Karşılıklı geliyorsun küçük olan büyüğe selam verecek. Vel maru alal gaid. Ve yürüyen oturan kimseye selam verecek. Vel galiyuran el katir. Az olan da çoğa selam verecek. Evet. Ebu Hurere rivayet ettiği bir başka hadiste, bunlar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hadisleri hepsi de sahih Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi buyurdu ki: Yusellimu rakibu alal mashi. Binele olan, yani arabadaki olan veya yani herhangi bir şeyin üzerinde giderken Giden kimse yürüyene selam ver. Olmashi al qa'idi yürüyen oturana ol galib yani kadir selam ver. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. İşaretle selam İslam'da yok. Yahudilerin adetidir. Bir hadiste geldiği üzere. İşaretle selam gayb müslümlerin adedidir. Ancak toplumda yaygınlaşmış e, Arabanın, traktörün, e, affedersin atın eşeğinin üzerinde el kaldırıyor veya sopasını kaldırıyor gidiyor. Ağzda bir kımıldanma yok. Böyle değil. Yani selam verdiğini anlatmak istiyorsa o, ama, o, ama, o amaçlı e, evet, e, sopasını kaldırabilir veya elini kaldırabilir. Çok uzakta bir kimse için. Ama mutlaka selamünaleyküm nakzını söylemelidir. Çünkü selamdan kastedilen el kaldırmak, işaret etmek değil. Ki bu mücerret olarak yani sırf bu şekildeki davranış kiminmiş? Yahudiler, Hristiyanlar Gayrimüslimler. Yahudilerin özellikle. Onun için koluna bassak bile selamlar hüküm diye dilimiz telaffuz edecek. Yani Dedik ya bunda sevap var. Bu bir dua. Zaten karşıdaki bilinçli bir insan o da ağzını kımıldatacaktır. Vâliküm selam diyecektir. Genelde bu tür e, selamlar e, tecrübe ettiğim kadarıyla Ka alan kimse, vâliküm selam diyor da veren kimse söylemiyor. Doğru mu? Öyle de ben. O zaman veren kimseye daha fazla sorumluluk var. Kornaya bastıysan, elini kaldırdıysan selamun aleyküm diyeceksin. Evet. Kadınlara ve çocuklara selam. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan gelen bir hadiste diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam bize yani kadınlar kastederek bir kadınlar topluluğuna uğradı ve bize selam verdi diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste daha doğrusu Enes'in tavrı olarak geliyor. Enes radıyallahu anh bir çocuk grubuna uğruyor ve onlara selam veriyor. Sonra da diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam da böyle. Evet kadınlara selam fitne olmadığı sürece caizdir. Çocuklara ise her halükarda selam vermek lazım. Çocuk çünkü kendisine değer verildiğini anlıyor. Çocuk kendisini ooo ben büyük bir adammışım. Tabi selam veriyor diyor ve Selam lafzını öğreniyor orada. Bazı çocuklar var, selamdan, sabahtan hiç haber olmaz mesela. Onun için çocuklara mutlaka selam vermek, hatta güler yüzle selam vermek, hallerini, hatırlarını sormak, Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır, edebidir. Selam sözünde. Kadınlara dediğim gibi fitne olmadığı sürece, fitneden emin olunduğu sürece, özellikle de e, yaşlı, ondan sonra tanıdık olan yaşlı böyle tanıdık fitneye sebep olmayacak bir kadına selam verilebilir. Buna da e, Ümmühani radıyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadis. Ümmühani kim? Ebu Talib'in kızı. Yani Ali vesselamın amca kızı oluyor. diyor. Aleyhissalatü vesselam e, Mekke'yi fethettiği gün fethettiği sene Ümmü geliyor bakıyor ki Ali İsrailoğlu Resulullah guslü Gusle Gusül abdest alıyor. Kızı Fatıma onu da böyle şey yapmış. örtmüş, etrafını çevrelemiş bir vaziyette Ali İsrailoğlu Resulullah guslü ediyor. Eee Ümmü Hanı radıyallahu anha Ali İsrailoğlu Resulullah'a selam veriyor. Ali İsrailoğlu Resulullah bu kimdir dediğinde sen kimsin manasında o da diyor ki ben Ümmü Haniyim. Ali İsrailoğlu Resulullah merhaba diyor. Merhaba. Buradan anlaşılıyor ki merhaba bir ümmühani yani e, hoş geldin genişlik üzerine olsun merhaba ne demek hoş geldin ondan sonra genişlik afiyet sıhhat üzerine olsun manasında e, aleyhissalatü vesselam yakını olan amcasının kızı olan ümmühani'nin selamını alıyor. Fitneden emin olunduğu sürece biz de bu şekilde davranabiliriz. Ama sokaktaki herhangi bir kadına selam vermek fitneye sebep olur bu sünneti uygulayacağım diye bütün sünnetleri bırakıp kadınlarla sel selamlaşmak, onlara göz göze e, bakışmak asla caiz değil. Yani selam vermek adına bir takım hareketlerde bulunmak asla caiz değil. Allah Azze ve Celle Nûr Suresinde قُلْ لِنْ مُؤْمِنِينَ يَغُبْدُوا اَبْسَارَهُمْ وَيَحْفَبُوا Mü'minlere söyle, mü'min erkeklere gözlerini çeksinler, sakınsınlar. Ve ferşlerini de korusunlar bunu. Yani şey kadınlar için de geçerli. Takip eden ayet-i kerime de Ve gül lin mu'minati yekdudna efsaarahunna ve ahfadna furugehunna. Mümin hanımlara da söyle onlar da gözlerini çeksinler. Eve giriş esnasındaki selam. Bu hususta bir kere ayet-i kerime var bakın. Nur Suresi 61. ayet kerime. Ve da dahltum buyutan tesellamu ala anfusikum tahiyyatan mubarakatan min Evlere girdiğiniz zaman tahiyyatan minillahi mubarakatan tayyiba. Allah'tan tertemiz olarak, mübarek, bereketli bir şekilde selam ile kendinize yani birbirinize selam verin. Bu ister evde yabancı birileri olsun, misafirler olsun, isterse sadece aile ahalesi yahut onlardan birisi olsun fark bir şey yok. Eve girildiği zaman, giriş adabı eve ilk adımını attığın zaman Bismillah diyecek. Bu sünnettir. Hem de diş, şeyi şeytanı geride bırakmak. Bismillah dediğin andan itibaren böyle gider. Ama Bismillah demezsek, sofraya oturduğumuzda da Bismillah demezsek, şeytan bizimle beraber içeri girer, şeytan bizimle beraber soframızdan gelir. Evet, Bu şeytanın tuzaklarıyla ilgili, konuları e, en son e, inşallah senenin sonuna doğru detaylı bir şekilde e, aktaracağım size. Çünkü çok önemli konular. <gülüyor> evet, eve girildiği zaman demek ki selam verilmesi gerekiyor. Hatta telefonda bile. Telefon açıyor. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Hemen başlıyor size. Esselam, kable el-kelam, selam e, sözden öncedir diyor. Evet, sözden öncedir. Önce selam verecek, önce dua edecek, önce Allah Hazreti Cellesinin ismini anlayacaksın. Özellikle evet. yübe takilun. Allah size işte böylece ayetlerini açıklar umur ki akl edersiniz, yani düşünürsünüz, fikir edersiniz. Boş evlere girildiği zaman verilecek bir selam var. Bu da sahabinin uygulaması. Ee, bir hadiste i̇bn Abbas olan bir hadiste de hatırladığım kadarıyla i̇bn Ömer rivayetinde geliyor. Ee, Edeb-ül Müfrette de şuab İman adlı e, kitapta bir hakim. Ee, boş evlere, boş bir mekana, boş bir dükkana, iş yerine girdiğiniz zaman Esselamu aleyne ve ala İbadillahi Salihin. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Çünkü bizden başka mahlukatlar. Kim onlar? cinler, melekler vesaire. Dolayısıyla Allah'ın salih kulları üzerine olsun demek. Orada herhangi bir şey varsa bizim bilmediğimiz onlara selam vermiş oluruz O duayı ben buraya çıkarttım. Türkçesi de var, Arapçası da oradan belirlersiniz. Boş eve dahi girdiğinizde, Besmele'ye girip, Esselamu Aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. E, Yeri gelmişken, hatırlamışken şimdi selam veriyoruz. Esselamu Aleyküm. Adam diyor ki ve aleyna ve aleyküm selam. Böyle bir siga, böyle bir lafız hadiste yok. Hatırladığım kadarıyla. Bildiğim, ulaşabildiğim kadarıyla. Onun için ve aleyna aleyküm selam demeyeceğiz. Her şey bir adam <gülüyor> ya ne var bunda? Selamı bizim üzerimize de veriyoruz. Bizim üzerimize de selamet olsun diyoruz. De diyecek olsa bir kimse. Evet. selam Sen dua olarak onu söylüyorsun ama e bunda bir adam var, bir kural var. Yani bu işi en iyi bilen Aleyhisselatü Vesselam'dı. Sahabelerdi. Onlar böyle yapmamışlar. E bize ne olacak? Bize ne oluyor? Onun için biz kendi kafamızdan ve aleyhine selam ebeden ve daimen gibi e, yani insanların kendi yanlarından söylediği sözler olmayacak. Sünnete göre hareket ediliyor. Ve ve rahmetullah. Zaten kişi karşı tarafa dua etmiş oluyor. Bir daha sen niye kendine çeviriyorsun ki? Ve aleyna ve selam şeklinde. Her şeyin bir usulü var. Yani insan giyinirken, kalkarken nasıl bazı şeylere dikkat ediyorsa otururken, efendime söyleyeyim, bir yere girerken, çıkarken, e selamla da bu var. Her şey. Namazda bir takım şeylere dikkat ediyorsa, selamda da var. Onun için dikkat etmek lazım. Hayır ve bereket ve vesselâm'ın sünnetine sımsıkı yapışmak Onun dışında Allah korusun şer. Evet. Ehli zimme üzerine, yani ehli kitap üzerine selam vermeye gelince, Ebu Hureyre'den, yani gayrimüslimlere selamaya gelince, Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Yahudilere ve Hristiyanlara ilk defa selam vermeyin. Yani selamlar hüküm şeklinde selam lafzıyla başlamayın diyor. Onlardan birine karşılaştığınız zaman yolda onları onların yolunu daraltın diyor. Yani onlar eğer e, selam verirse ki bu hadiste bir başka hadiste Enes radıyallahu hadisinde geldiği üzere e, size ehli kitaptan birisi selam verirse e, aleyküm deyin diyor. Ve aleyküm size de şeklinde. Yani selam lafzını zikretmeksiniz. Yani gayrimüslim bir insan selamünaleyküm dediği zaman ee, biz ne diyecekmişiz? Ve aleyküm. Evet. Bu kadar. Ve selam şeklinde. Selam nafsı yok. Ve aleyküm layyetinecez. Bu gayrimüslimler için. Evet. Bir de kafirler için selam vardır. O da e, <gülüyor> Musa aleyhisselam, Firavun'un karşısına çıktığı zaman ne der? Esselamu esselamu ala menit tebe'al huda. Taha suresinde geldiği üzere. Esselamu ala menit tebe'al huda. Selam hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun çekmiyor. Ne nehatinde ailesinate da bu elçiler gönderirken Kisra'ya ondan sonra başka yerlere Bizans'a filan selam hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun diye selamla başlamıştı. Es selam alemine tebelluda. Bu selam aynı zamanda Müslüman kimselere verilmez yani. Ya şimdi Lafızları yerli yerince kullanmak gerekiyor. Dualar, bir dua dedik ya duaları yerli yerince, zamanında nerede söylenmişse orada kullanmak gerekiyor. Mesela bilmeyen bir insan çıktı hutbede, ala huda. diyor. Herkese, orada Ya Dinen insan alınıyor haliyle. Bu selam kafirlere verilecek bir selam. Bu doğru değil. Ne diyecek? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve diyecek. <gülüyor> Yani her şeyi yerli yıl e, kullanmak, değerini, kıymetini iyi vermek, iyi bilmek gerekiyor. Evet, bir toplulukta hem Müslümanlardan, hem kafirlerden, gayrimüslimlerden e, birileri varsa, o zaman sadece Müslümanlar kastedilerek selam verilir. <gülüyor> Hüsnü bin Zeyn Radyallah'tan rivayet yani edilen bir hadiste eee Ali Sırat gösterim, bin Ubade'yi ziyaret ediyor ve o meclisin içerisinde hem Müslümanlar hem de müşrikler var. Yani putlara ibadet eden kimseler var ve Yahudiler var diyor. Onlara diyor selam verdi diyor onların üzerine. Ve ondan sonra da onları İslam'a çağırdı. Onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu diyor. Demek ki e, böyle bir karışık bir toplulukla karşı karşıya kalırsa selam vereceğiz. Ama kastımız, niyetimiz ne olacak? Müminler. İman eden kimseler olacak. Bir de selam hem girişte hem de çıkışta var. Yahut telefonu hem, hem açışta hem kapatışta. Ondan sonra hem karşılaşmada hem ayrılıkta. Yani her halükarda e, böyle karşılaşma ve ayrılma esnasında. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste sizden birisi bir meclise geldiği zaman selam versin. Ve oradan kalkmak istediği zaman yani ayrılmak istediği zaman da yine selam versin. Çünkü birinci selam ikincisinden diğerinden daha doğru daha isabetli değildir diyor. Yani ikinci selam da bir onun kadar en az faziletli manasında. Evet. Burada yine ihmal edilen e, sünnetlerden bir tanesi. Girerken selam veriyoruz ama çıkarken unutuyoruz veya da pek önemsemiyoruz. Selam esnasında e, veya da karşılaşma esnasında eğilmek yoktu. Eğilmekten yani tazim ederek böyle başı yahut da bedeni e, bu şekilde eğerek hareket etmek yok. Caiz değil. Enes bin Malik radiyallahu hadisinde diyor ki bir adam e, aleyhissalatü vesselam'a sordu. Bizden bazılar kardeşiyle ve arkadaşıyla karşılıyor, karşılaşıyor. Bir araya geliyor. Ona eğilsin mi? Eğilebilir mi? Dediğinde Ali vesselam hayır diyor. Peki ona iltizam göstersin. Yani tazim etsin ve onu öpsün mü? Hayır diyor. Peki diyor onu elinden tutup böyle musafaha yani tokalaşma yapabilir mi? Ali vesselam evet diyor. İşte bizim Müslümanların arasına da girmiş. Mutlaka karşılaşıldığı zaman özellikle de gençler bir kafa tokuşturuyor. Bir öpüşme sahne, e, faslı geçiyor. Ondan sonra bu aslında sünnette yok. Musahfaha var. Peki bunun e, fazileti de yine bir hadiste geldiği üzere Bera radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste bir Müslüman karşılaşır ve musahfaha yaparsa yani tokalaşma yaparsa Ayrılmadan önce onların günahları bağışlanır. Demek ki mus musafaha yapan tokalaşmanın fazileti bu. Günahlar dökülüyor. Allah için yapılan musafaha günahlar dökülüyor. Elhamdülillah. Evet. Bir de muanega yani kucaklaşma var. Enes'in zülayit ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı karşılaştıkları zaman ashab-ı kiram karşılaştığı zaman musafaha yapar ve e, seferden döndüğü zaman da kucaklaşırlardı diyor. Demek ki kucaklaşma olayı Seferden dönüldüğü esna sünnet bu. Başka bir kimseye, üçüncü bir şahsa yanımızda olmayan bir şahsa selam e, söyleme ya da onun selamını daha doğrusu selamını alma hususundaki sünnete gelince Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Ayşe Cibril sana selam söylüyor. Subhanallah. Yani bir meleği melek bir insana peygamberden başka bir kimseye ki peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın en çok sevdiği insana Ayşe radıyallahu anhaya selam söylüyor. Allahu akbar. Diyor ki, ve aleyhisselam ve rahmetullah ve bereketin. Allah'ın selamı onun üzerine rahmeti, bereketi onun üzerine. Yani Cibril aleyhisselama olsun diyor. Ayşe radıyallahu anha böylece, böyle selamı alıyor. Ve aleyhisselam. Evet. Şimdi birisi bize sana falan canlı selamı var dediği zaman, ve aleyke ve aleyhisselam şeklindeki, selam alma tarzı müstehaptır. Yani e, <gülüyor> bu bununla sünnete uyulmuş olur. Efendim mesela fazilet edilir. Ama bu aleyküm selam dense zaten <gülüyor> her insan ona güç yetiremez. E, ve aleyhima ve aleyhim şeklinde zamirlere çekimine göre her insan güç yetiremeyebilir. Ve aleyküm selam demek de yeterli olur. Ama sünnete göre ve aleyhisselam ya da birkaç, iki kişi ise ve şeklinde e, başka yerden gelen selamı almak almak e, faziletli olandır, sünnete uygun olan. Selamı da küçümsememek lazım. Şimdi bazen selam e, sana falan falancanın selamı vardırız. Adam diyor ki bizim baba yapar bazen. Eski selam, selamlar takada kaldı diyor. Yani adam sana selam söylemiş. Aleykümselam diyeceksin. Takada biliyor musunuz? Eskiden e, eski evlerde olurmuş böyle duvarların içerisindeki şey, oyuk, pencere gibi oyuklar. Oraya çıra ve benzeri şeyler konur. Onunla da ev aydınlatılır. Eski selamlar takada kaldı diyor. Böyle bir şey de söylememek lazım. Ve selam demek lazım en azından. Selam Allah'ın selamı. Çünkü. <gülüyor> Evet, gelen bir kimse için ikram sebebiyle ona ikram etmek için ayağa kalkılması. Bu Said radıyallahu anh tanviyate eden bir hadiste Kurayza ehli yani beni Kurayza Yahudiler uzun bir kısaca bu saat bin Muaz'ın hükmine razı olunca kendileri hakkında. Bunu ben e, ara ara geçtiğimiz senelerde anlatmıştım. Sa'd bin Muaz ki çok önemli sahabelerden bir tanesi radıyallahu aleyhissalatü e, vesselam onu onlara gönderiyor. Yani benim kurazaya gönderiyor ve diyor ki efendinizi ayağa kalkın. Yahut tabi başka ifadeyle e, sizin en hayırlınıza ayağa kalkın. Buradan alimler yani bazıları gerçi sadece Sa'd bin Muaz için geçerlidir diyorlar. Ancak e, gelen bir kimse dışarıdan gelen bir kimseye yer vermek ona efendime sen bu üretmek için ayağa kalkmak caizdir. Onun dışında herhangi bir kimse için ayağa kalkılmaz. Ashar-ı Nebi'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ben diyor Resulullah'a böyle yaşantı ondan sonra siret benzeme vesaire gibi yönlerden yani onun yaptığını yapma ya ee, en çok benzeyenler açısından Fatma'dan daha e, Allah onun yüzünü diyor kerim etsin Fatma'dan e, daha e, çok benzeyenini e, görmedim yani Fatıma radıyallahu anha aleyhissalatü vesselamın kızı en çok o benzermiş her yönünde davranış açısından diyor ki Fatıma radıyallahu an aleyhissalatü vesselamın yanına girdiği zaman aleyhissalatü vesselam ayağa kalkar onu elinde, onu elinden tutar ve öperdi diyor herkese ee, yine onu oturana, oturduğu yere oturturmuş. Aleyhissalatü vesselam da Fatıma radıyallahu anh'ın yanına girdiği zaman, Fatıma radıyallahu da kalkar. Onun Ali vesselam'ın elini tutar. Ondan sonra onu öper. Ve e, onun yerine, meclisine, oturana oturturmuş. Dolayısıyla Gelen bir kimseye, bu hadisten anlaşıldığı üzere gelen bir kimseye kalkmak, yer vermek, özellikle ev sahibi, mekan sahibi için sünnet olan. Aleyhisselatü Vesselam'ın ve kızı Fatıma'nın sünnetidir bu. Evet. Bu hadis Ebû Davut'ta, Tirmizi'de geçiyor. Peki, e, bir kimse kendisi için ayakta durulmasını, tazim edilmesini istiyorsa bunun cezasına. Bakın Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste diyor ki Ali işittim. Kim kendisi için ayakta dikinilmesini, dikinilmesini, ayakta durulmasını, tazim edilmesini isterse ateşten oturana hazırlansın. Subhanallah. Onun için yani e, kim olursa olsun hangi eee mev mertebede, mevkide olunursa olsun böyle bir şeyden e, sevinmemek, böyle bir şeyden hoşlanmamak gerekiyor. Velev ki mecburiyetten dolayı insanlar ayağa kalksa bile asla bundan e, mem memnun olmamak gerekiyor. Yoksa Allah korusun. Ateşten oturana hazırlansın diyor. Evet. Bir meclise girildiğinde eğer selam işitilmezse üç defa verilir. Bu hadisi daha önce de söylemiştim. Enes radıyallahu ayet ettiği bir hadiste. Aleyhisselatü vesselam konuştuğu zaman tek tek konuşur kelimeleri üç defa tekrar eder, anlaşılıncaya kadar ve e, bir topluluğa girdiği zaman, onlar yanına geldiği zaman, e, selam verirdi. Sonra bunu üç defa yapardı diyor. Peki selam nerede alınmaz? İbn-i Ömer'in rivayet ettiği bir hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam uğruyor, Aleyhisselatü Vesselam idrarını yaparken ona selam veriyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam onun selamını almıyor. Bir başka hadiste El-Muhacir İbni Anfaz radıyallahu anh'ın hadisinde ise ee, <gülüyor> bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a yine idrarını yaparken gelir, selam verir. Aleyhisselatü Vesselam onun selamını abdest alıncaya kadar iade etmez. Yani selamını almaz. Sonra da özür beyan eder. Der ki ben Allah Azze ve Celle'yi ancak taharet üzereyken yani abdestliyken zikretmekten hoşlanır. Burada ne anlatılıyor? Birincisi, birincisi devleden e, tuvalet üzere olan, tuvalette olan bir kimseye selam verilmez. Tuvalet üzere olan bir kimseye, bu işi yapan bir kimseye selam verilmez. İkincisi selam nafsı Allah Azze ve Celle'ye zikretmektir ki aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Yani selam almadım çünkü Allah Azze ve Celleyi ancak e, aptalsız zikretmeyi istiyorum. Onu ondan hoşlanıyorum diyor. Demek ki selam Allah Azze ve Celleyi zikir. Buradan bu anlaşılıyor. Üçüncüsü, e, Ali Vesselam'ın ve selam almadığı tek yer burası bildiğimiz kadarıyla. Bakın gusle derken bile, Mühanen rivayetinde gusle derken tabii ki tuvalet ve benzeri mekanlar olmadığı sürece. Ee, derken bile selamı alıyor. Bunun dışında Kur'an okurken, namaz kılarken, ondan sonra abdest alırken selam verilebilir, alınabilir. Ki namaz kılarken selam alınma şekilleri vardır. Onlar hadis kitaplarında var. Onları birçoğunuz biliyor zaten. Kur'an okunurken de aynı şekilde yani selam verilebilir bir insana o karşıdaki kimse de ayeti bitir bitirme selamı alabilir. Bunda bir şey yok. Zaten selam Allah'ı zikretmektir. Yani Kur'an okumaya, abdeste veya namaza mani değil. Ancak namazda, namazda ve selam diye sözde alınmaz, işaretle alınır. Ya bu şekilde elin avcı, e, şeye gelecek şekilde, yere gelecek şekilde, ya da işaret parmağıyla, karşıdan gelen kimse, selam veren kimse, görecek şekilde selam verilir. Selam alınır daha doğrusu. Evet, Gelen kimseyi rahatlatmak, ona onu hoşça karşılamak müstehaptır ve onlar o gelen kimseler hakkında bilgi edinmek için bazı sorular sormak ve onu yerli yerince yani derecesini, mertebesini, mevkisini, makamını neyse artık onları yerli yerince öğrenmek ve yerli yerince koymak gerekiyor. Ebu Cemran'ın rivayet ettiği bir hadiste Diyor ki ben e, İbni Abbas ile insanlar arasında tercüman edeyim. Tercümanlık yapıyordum. E, Abdügayis'den bir grup geldi Nebi Aleyhisselatü Ali Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bunlar kimdir? Veft kimdir? E, bu kavim kimdir? Bu topluluk kimdir? E, diye sordu. Onlar da biz Rabia. Rabia topluluğuyuz. Yani o kavim Deniz e, dediler. Onlar Aleyhisselatü Vesselam Ey topluluk, size merhaba. Yani e, sıhhat, afiyet, genişlik olsun. E, Allah utandırmasın ve pişman etmesin şeklinde onlara böyle güzel sözle karşılık, karşılık veriyor. Allah utandırmasın, utanlaştık olmasın ve pişman etmesin diye. Evet, demek ki tanışma, kaynaşma buradan geliyor. Zaten Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinde hatırlayın. Ya eyyuhennas, inna halaknakum, min zekere menfa ve j'alnakum şu'uban ve insanlar biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık kabilelere ve şubelere ayırdık li ta'arufu tanışasınız diye evet evet aleyke selam şeklinde söylemek de mekruhtu eee Abu el e, El-Hüceymi radıyallahu anh ta'ya rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve ona selam ey Allah'ın Resulü dedim. Vesselam böyle söyleme. Muhakkak ki bu selam ölülerin selamıdır diyor. Ölüküm selam. selam. şeklinde. Yani e, önce ne denmesi gerekiyor? Esselamu Aleyke. Yani selam nafse baş anlamacağım. Aleyküselam demek ki ölülere verilen bir selam. Bazen öyle yani eee gırgır şaka mahiyetli, espri mahiyetli böyle sözler duyuyorum ben. Bu doğru değildir. Aleyküselam şeklinde diye. E, ilk başlarken böyle söylenmemesi lazım. Evet. Bir de yine bu Hani hadisinde, demin anlattığım hadiste bunu delin alarak tahiyattan ve selamdan sonra merhaba kelimesi üzerinde durulmuş. Yani selamlaşmadan sonra merhaba denilebilir. Bu da yine aynı şekilde sünnette gelmişti. Yani hani aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor, amcasının kızı uslederken ona selam veriyor. <gülüyor> merhaba ya Ümmühani diyor. Selam verdikten sonra, demek ki selam verdikten sonra merhaba kelimesi kullanılabilir. Bu da sünnet olarak varid olmuştur. Bunun manası da dediğim gibi, hoş geldin. Sıhhat, genişlik olsun manasında. Hoş geldin, genişlik olsun. Darlık olmasın mahiyetinde. Evet. Allah Azze ve Celle bize Aleyhisselatü Vesselam'ın edebiyle edeplenmeyi ve onun siretinden yolundan gitmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle ee, tekrar özellikle söylüyorum, e, meclisimizin bereketinden dolayı e, böyle bir duaya ihtiyaç hissediyorum. Demin de namazda yaptığımız gibi, namazda konut duasında yaptığımız gibi. E, çünkü kardeşlerimiz çok sıkıntılılar. Allah Azze ve Celle o kardeşlerimize Suriye'deki kardeşlerimize yardım etsin. Onların ayaklarını sabit kılsın. Onların güçlerine güç katsın. Gök ve yer ordularıyla onları desteklesin. Bilinmeyen ordularla onları desteklesin. Onların... Dinleri üzere sebat ettirsin. Allah Azze ve Cel, onların karşısındaki düşmanları ve düşmanların reislerini, onların komutanlarını kahru perişan etsin. Amin. Onların kabirlerini kendi memleketlerinde yapsın ve Müslümanların eliyle yapsın. Allah Azze ve Cel de oradaki kardeşlerimize zafer nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve behemzik eşheden la ilahe len ve Evet bir tane soru geldi. Selam verene eyvallah demir mi? Eyvallah denmez. Böyle bir şey yok bu caizde değildir.